Üstad Bediüzzaman Ramazan'ı nasıl geçirirdi? Ramazanda her hali ve davranışına daha bir önem verir Üstad. İftarı bir yudum su ile yapıp varsa hurma ile orucunu açmayı tercih eder. Ardından akşam namazını kılıp yemeği daha sonra yer. Ama namaz öyle çabuk kılınmaz. Hüsnü Bayramoğlu'nun anlatımına göre en az bir saat sürer. Mehmet Fırıncı da zamanın her ayeti duya duya okuduğunu anlatır. Bir insana kafi gelmeyecek kadar az yiyen üstad, Ramazanlarında da bu kaidesini bozmaz. Sarısı fazla pişmemiş yumurta içerisine kattı, suda erimiş küçük bir peynir onun en iyi yemeğiydi diyor Abdullah Yeyim. Sofralarını bazen zeytin de süslemiş üstadın. Pirinç ya da şehriye çorbası da iftar ve sahur menülerinden. Kısa süren yemeğin ardından hemen ibadete çekilir. Yası namazında imamlık yapar. Teravih namazlarında genellikle tahiri Mutlu'yu imamete geçirir. Huşu ile kılınan namaz iki saati aşkın bir sürede tamamlanır. Ramazan'ın bir kısmında teravihleri bir süre camide kılar ama imam namazı hızlı kıldırdığı ve o da sureleri okumakta yetişemediği için camiye gitmekten vazgeçer. Fıtri uyku 5 saattir diyen zaman Ramazan gecelerinde yatmamaya özen gösterir. Son 15 günü ise bu prensibe daha bir önem verir. Kendisi yatmadığı gibi talebelerinin de yatmasını istemez. İmsak vaktine kadar dua, dua yalvarır. İbadetle meşgul olur. Hulusi Yahya diyor ki, Barla'da bir gece yanında kalmıştım. Sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor. ediyor, Tazarru ve niyazda bulunuyordu pek az uyur, uyur gibi görünürdü. İnleyerek yaptığı zikrine Barla'nın, İsparta'nın, Eskişehir'in, Denizli'nin, Emirdağ'ın, Afyon'un geceleri, dağları, evleri, otelleri, zindanları şahit olur. Abdullah Yeyin de, üstadın yatağının baş ucunda, beş metre uzunluğunda, bir metre eninde bir dua kağıdı olduğunu ...ve burada yazan isimlere her sabah dua ettiğini anlatıyor. O zorlu hapishane şartlarında bile bu özelliğini terk etmez. Sabahlara kadar ellerini dergah ilahiyi açarak cevşen, evrâd-ı bahâiyye, delâil-i nur, hulâsât-ül hulâsâ, hizbin-nûriye, ve sekine dualarını okur. Said Nursi Ramazan'da sahur yapmayı ihmal etmez. İbadetlerini de imsak vaktine yarım saat kala nihayete erdirir. Bir tas çorba ve içilen bir bardak soğuk su sahur için kafidir. Sabah namazı ve yapılan uzunca bir dersin ardından dinlenmeye geçer. Gün boyu da Risale-i Nurların tehlif işlemleri ile uğraşır. Ramazanda dışarıya çıkmamaya özen gösteren ve bir nevi itikaf hayatı geçiren Bediüzzaman hapiste geçirdiği Ramazanları ise hayırlı görür.